Ayasofya'nın Duvarları Kubbeyi kuzeyde ve güneyde taşıyan ve büyük kemerlerle çevrelenen duvarlar ağırlığı azaltmak gerekçesiyle bol pencereli yapılmışlardır. Bunlar aşağıdan sütunlarla taşınmaktadır. Kuzeydeki yan duvar üzerinden işler içerisinde bazı din adamlarının mozaik portileri yer alır. Beyaz merasim elbiseleri içinde tasvir edilen bu şahısların yanlarında adları yazılıdır. Batıdan itibaren birinci nişte Sen Ignatios, ortadaki nişte Sen Kristos Tomos, beşinci nişte ise Sen Ignatios Teofonus ta tasvir edilmişlerdir. Tümü 10. yüzyıla tarihlenir. Ayrıca özel panolar halinde ve daha çok yan neflerde yer alan tasvirli taş oyma levhalar vardır. Bunlardan bir bölümü de imparator kapısının iç-üst tarafında yer alır. Sağ ve solda daire biçiminde tezyinatın etrafında stilize, yunus balıkları ve bunların arasında Poseidon'un üçlü yabasının tasviri vardır. Bu iki pano ortasında, üstte ise tapınak görünümünde başka bir tezyinat bulunur. Sütunlar arasında, perde arkasında bir haç tasviri görülebilmektedir. Kilise camiye çevirdikten sonra, çeşitli yerlerine İslam azizlerinin ve bazı Kur'an'dan ayetlerin yazıldığı panolar eklenmiştir. 19. yüzyıla kadar büyük pilyelerin ölçüsüne uygun olarak gene de bu pilyeler üzerine galeri seviyesinde monte edilmiş levhalar bulunmaktaydı. Bunlar eskimeye yüz tuttuğundan Sultan Abdülmecid devrinde zamanın en büyük hattatı olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından disk biçiminde ve yedi buçuk metre çapında yeni levhalar yazdırılmıştır. Üzerlerinde Allah, Muhammed, ilk halifeleri ve imamların adları yazılıdır.